Ağuza bilsin Allahim ne Şeytanı Raziim Bismillahi R Rahman ve nesta'inuhu ve nesta'furu ve naguza bilsin Allahim in şururu ve nesiyat amalina. Men yehtihi Allahu falamudillilah ve men Ve la ve ve hadis kitabullah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin Tefsir dersimizde Maide suresinin 68. ayetine kalmıştık. Allah Azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. De ki ey kitap ehli Tevratı, İncili ve Rabbinizden size indirileni uygulayıncaya kadar hiçbir şey üzerinde değilsiniz. And olsun ki Rabbinizden size indirilen, muhakkak ki onlardan pek çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Artık kafirler topluluğu için üzülme.'' Burada kitabehlini yani gerek Yahudilerden gerek Kirstenlerden <gülüyor> kitap ehline Tevrat'ı ve İncil'i uygulayıncaya kadar deniliyor. Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderileceği, İslam diniyle gönderileceği bildirilmişti. Onlar bunu uygulamıyorlar. Buna uyarı var. Yine Rabbinizden size indirilene kadar, indirilerini uygulayıncaya kadar ifadesi de de Kur'an-ı Kerim kastediliyor. Yani bunun onları da bağlayıcı olduğu ifade ediyor. Diğer bir ifade de Allah Azze ve Celle yemin ediyor ki Rabbinizden size indirilen, yani Müslümanlara indirilen, muhakkak ki onlardan pek çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Yani Kur'an-ı Kerim, onlardan etmiş olanların, yani Kur'an'ı inkar eden, aslında Tevrat'ı ve İncil'i inkar eden kimseler. Onlar Tevrat'ta ve İncil'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında verilen haberi inkar etmiş durumdalar. Yani bu sebeple kafir oldular. Allah Azze ve Celle'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de inkar etmeleriyle onların küfrü arttı. Yani küfürde bir artış söz konusu oldu. Önce Tevrat ve İncil'i inkar etmeleri, sonra Kur'an'ı inkar etmeleriyle i̇bn Abbas radiyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Malik bin es -Sayfi ve Yahudi alimlerinden bir grup Nebi aleyhissalatü vesselam'a gelip ''Ey Muhammed sen İbrahim Aleyhisselam'ın millet üzerine olduğuna, yanımızdaki Tevrat'a iman edip onun hak olduğuna şahitlik etmiyor musun?'' dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''Evet lakin siz ortaya bir şeyler çıkardınız ve sizden alınan sözü inkar ettiniz. İnsanlara açıklamakla emrolunduğunuz şeyleri gizlediniz.'' Ben sizin çıkardığınız şeylerden de uzağım buyurdu. Onlar, biz elimizdeki Tevrat'a uyarız. Biz hidayet ve hak üzereyiz. Sana iman etmeyiz ve sana uymayız dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Bunu Taberi tefsirinde, İbn-i Ebi Atim tefsirinde Hasan Birisna'da rivayet etmişlerdir. İbn-i Hacer el-Azgalan'da Fethül Bari'de bu rivayetin hasen olduğunu zikreder. Evet, onlar ortaya bir şeyler çıkardılar. Yani e, Tevrat'tan olmayan, İncil'den olmayan, din, kendi dinlerinden olmayan bir takım bidatler çıkardılar. Ve insanlara açıklamakla emrolunduğunuz şeyleri gizlediniz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara. Yani onlardan alınan söz, e, Alimran Suresinde e, 81. ayet miydi? Meal olan varsa yanında... E, Ali İmran 81. ayet olması lazım. Bütün peygamberlerden alınan bir söz var. Şayet yetişirlerse, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani kendisinden sonra gelen peygamber yetişirse, 81. Bu ayette bahsediliyor bu sözden. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yetiştirdikleri takdirde e, ona ittiba etmeleri e, ve ümmetlerini de ona ittibaya çağırmaları bu şekilde söz alınmıştı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözü gizlediniz, sözü inkar ettiniz derken bunu bildiriyor. Aynı şekilde Cabir bin Abdillah radiyalanmadan gelen rivayette Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh Yahudilerin alimlerinden aldığı bir takım nüshalarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Çünkü orada güzel içeriğinde güzel bir şeylerin olduğu bazı e, açıklamalar var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bunlarla gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kaş arasındaki damarı kabarıyor, öfkeleniyor buna. Ne o? Topukların üzerinde gelir mi döneceksiniz? E, nefsim elinde olanan yemin ederim ki şayet kardeşim Musa hayatta olsa gelip bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyerek onların bu tavrını e, eleştirmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 69. ayet, iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse onlar için korku yoktur, onlar üzülecek değillerdir. Burada Yahudi ve Hristiyanlara ek olarak bir de Sabi'iler diye zikrediyor. İlim Mehli bunların kim olduğu hakkında değişik açıklamalar yapmıştır. Bu konuda Mücahit Rahimullah'tan gelen kim Mücahit Tabi'in müfessirlerinden tefsiri iki veya üç defa İbn Abbas radiyallarına baştan sona arz edip her bir ayette durarak tefsirini sormuş bir Tabi'yi. Diyor ki, Sabi'iler Hristiyanlarla Mecusiler arasında dinleri olmayan bir topluluktur. Evet, bunu Hasan Birisna'da İbn-i Ebi Hatim rivayet etmiştir. Katade dedi ki, Sabi'iler Evet, meleklere ibadet eden, kıbleden başka tarafa yönelerek namaz kılan ve zebur okuyan bir topluluktur. Yani Davut Aleyhisselam'a indirilen, zebur okuyan, yani semavi bir dine uyan bir topluluk bunlar. Yani semavi bir dinin gerekleriyle amel eden fakat bunlar ne Hristiyanlar ne Yahudiler ne de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuyorlar. Yani kitapsız kavimlerden değiller. Kitapsız kafirlerden değiller. Kitaplı kafirlerden. Ve bir de sahabiler Allah'ı bir bilen, yani tevhid inancı olan, Allah'a birleyen, amel ettikleri bir şeriat bulunmayan ve küfrede bulaşmayan bir topluluktur. Yani inkarları yok bunların. E, belli bir şeriatla ne Hristiyanlıkla ne Yahudilikle ne İslamla amel etmiyorlar. E, Allah'a da birleyen bir topluluk. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderilmezden önce yani bütün insanları e, kuşatan bir tebliğle Risaletle, İslam diniyle gönderilmezden önce her kim şirke bulaşmadan e, Yahudi olarak Sabi olarak Hristiyan olarak Allah'a iman etmiş ve ahirettinle iman etmiş, salih amellerde işlemişse, onlar için korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Bu durum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle ortadan kalkmıştır. Yani Bakara Suresinin 62. Ayet'in tefsirinde de açıklamıştık bu hususu. Benzer ayet, Bakara 67'de de geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, Herkime e, benim nübüvvetim hakkında bilgi ulaşır da bana ve getirdiklerime tabi olması o ancak cehennem hasabıdır buyuruyor. Bunu Ebu Hureyre Radyalan'tan Müslim rivayet etmiştir. Ayrıca Ebu Musel eşar Radyalan'tan ve daha başka sahabilerden de bu hadis e, rivayet edilmiş sahih bir hadistir. Yine burada cehaletin akide meselelerinde dahi mazeret olduğuna delil getiriliyor bu hadis. Çünkü Nebi Aleyhissalatu vesselam kendisinin davetinin ulaşmış olmasını şart koşuyor burada. Dil akide meselesinin en temelidir zaten. 70. ayet andolsun ki elbette biz İsrailoğulları'ndan kesin söz aldık ve onlara rasuller gönderdik. Her ne zaman bir Rasul onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirirse bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Yani bu peygamberlerden, bu rasullerden, İsrailoğullarına gönderilen bu rasuller, onların hoşuna gitmeyen, nefislerine, hevalarına uymayan bir şey söylediğinde, emrettiğinde, onu ya yalanlıyorlardı ya öldürüyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü da bu ümmeti Yahudilere ve Hristiyanlara benzemekten yasaklamıştır. İsrailoğullarının tutumlarından yasaklamıştır. Hakeze Allah Azze ve Celle kitabında yasaklamıştır bu ümmetin adım adım, karış karış Yahudi ve Hristiyanlara benzeyeceğini bildirmiştir. İşte bu ümmette onlara benzeyenler, bu vasıflarında onlara benzeyenler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hoşlarına gitmeyen bir şey oldu mu, işte bunu inkar etmeleri, reddetmeleri, hadisi reddetmeleri bu vasıfı onlara benzemektir. Ebu Layalye dedi ki, İsrailoğullarından alınan misak yani ahit, söz Allah'a ihlas ile ibadet edip, yani ona hiçbir şey ortak koşmadan, ihlasla samimiyetle ibadet edip, ondan başkasına ibadet etmemeleriydi. Yani tevhid söz alınmıştı. es dedi ki onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince ona Tevrat ile itiraz ettiler ve düşmanlık ettiler. Nasıl ki kendi peygamberleri hakkında İsrailoğulları kendilerine gönderilen nebiler hakkında hoşlarına gitmeyen bir şey söylediğinde öldürüyor ve yalanlıyorlarsa işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında da e, Tevrat ile itiraz ettiler ve düşmanlık ettiler. Yani onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri Tevrat'a uymuyor. Yani Allah'ın kitabı Tevrat. Tevrat'a uymuyor diyerek inkar ettiler. Hadis da. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak nakledilen hadisler Kur'an'a uymuyor iddiasıyla reddediyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı olduğu gibi Tevrat da Allah'ın kitabıdır. Evet. Fakat onlar Tevrat'ı tahrif etmişlerdi. Az önce bahsettiğim Cabir bin Abdullah radiyallahu hadisi şu şekilde geliyor. Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kitab ehlinden edindiği bir kitap ile geldi ve okudu.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 Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet Musa Aleyhisselam hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu. Evet, bunu Ahmet bin Amber, İbni Ebi Şeybe, İbni Ebi Asım Es-Sünnede, Bezdar, Şabül da Beyhaki, Şerhu Sünnede Begavi, İbn-i Durayis Kur'an'da sahip-i rivayet etmişlerdir. Bu hadis aynı zamanda ittiba tevhidinin sınırlarını belirleyen hadislerden birisi. Gördüğü gibi burada Ömer bin Hattab radiyallahu anh gibi bir sahabe, Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin sözü dahi olsa, yani ona nispet edilen bir söz dahi olsa, Muhammed aleyhisselatü vesselamdan başkasına muhakeme olma, tabi olma söz konusu olduğunda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu tepki veriyor ve şöyle buyuruyor. Şayet Musa dahi bir peygamber olarak aleyhisselatü vesselam hayatta olsa gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne dair haber verilen hadislerde de onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olup uyguladığı şeriatı tatbik edeceği bildirilmektedir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla muamele edecektir. Böylece buradan anlıyoruz ki bu ittiba tevhidi konusunda sapmalar. İttiba tevhid derken tekrar hatırlatalım bilmeyen, işitmeyen kardeşlerimiz için. Tevhid iki kısımdır. Birisi Tevhidül Mürsil'dir. Yani Rasul gönderen Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. Allah'ın hem kendi fiillerinde yaratma, rızık verme, kainatı idare etme gibi kendisine ait fiillerde birlenmesi, hem de ile ilgili bizim Allah'a yönlendirdiğimiz kullukta Allah'ın birlenmesi. Bu tevhidül mürsildir. Rasul gönderenin, dini gönderenin birlenmesi. Bir de tevhidül mürsel, tevhidir rasul, rasulün birlenmesi. Yani bizler Muhammed aleyhisselatü vesselamın gönderilmesinden sonra artık başka bir peygamberin, peygamber dahi olsa başka bir peygamberin şeriatına tabi olamayız. Peygamberin bile şeriatına tabi olamazken, önceden gönderilen peygamberlerin bile şeriatına tabi olamazken bizler nasıl olur da peygamber mertebesinde olmayan, bir Musa aleyhisselam mertebesinde olmayan, bir İsa aleyhisselam mertebesinde olmayan kimselerin, alimlerin görüşlerini Allah'ın Resulü'nün hadisine rağmen tercih edebiliriz. Bu ittibadaki şirktir. Kim muayyen bir mezhep tayin edip, muayyen bir alim tayin edip ben sadece bu alimin dediklerine uyarım derse, isterse bu Ebu Bekir radıyallahu anh olsun, isterse Ömer radıyallahu anh olsun, bu kimse ittiba tevhidinde şirk koşmuş olur. Yani sadece Muhammed aleyhissalatü vesselamın e, biz Resul olduğuna iman ediyoruz. Bu şekilde tabi oluyoruz. Dolayısıyla işte Hızır Aleyhisselam'dan naklettikleri, halk arasında çokça dolaşan, işte falanca Hızır Aleyhisselam görmüş, o şu şu zikirleri yap diye teşvik etmiş, tavsiye etmiş. Bunun gibi hikayeler bu hadiste başta olmak üzere pek çok naslara aykırıdır. Yani gerçekten Hızır Aleyhisselam, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hayatta olsaydı, gelip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmaktan başka bir yolu yoktu. Çünkü Musa aleyhisselam hakkında bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu buyuruyor. Yine ee, Enam Suresi 19. ayet ve diğer bazı ayetlerde Kur'an ulaştığı herkes için bağlayıcı bir hüccettir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ister insanlardan ister cinlerden, ister Araplardan ister Acemlerden ister hürlerden, ister kölelerden, ister erkek, ister kadın, herkesin, ulaştığı herkesin aleyhine bir hüccettir Kur'an-ı Kerim. Yani İslam şeriatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbik ettiği din, onun beyan ettiği, açıkladığı vahiy, herkesi bağlayıcıdır. Bunların içerisine nebiler ve nebi olmayanlar, veliler ve veli olmayanlar, alimler ve alim olmayanlar, herkes dahildir. Evet, bu hadis böylece işte Rasulün birlenmesini gerektiren hadislerden birisi. 71. ayet, buna rağmen bir fitne olmayacağını sandılar da kör ve sahur oldular. Neye rağmen? Bir önceki ayette dönecek olursak, İsrailoğullarından kesin bir söz alınmıştı. Ne zaman onlara bir Rasul hoşlarına gitmemişe getirin ya öldürdüler ya yalanladılar onu. Buna rağmen bir fitne olmayacağını, bir imtihan olmayacağını sandılar da kör ve sağır oldular. Yani Hakka karşı kör ve sağır oldular. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti de ardından onların pek çoğu yine kör ve sağır oldular. Yine hakka karşı kör ve sağa davranlar şüphesiz Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Katade dedi ki: Kavim belaların gelmeyeceğini zannettiler. Onlar her bela gelişinde onunla müptela olup helak oldular. Bu yani tarih tekrürden ibarettir diye halk arasında bir söz var. Yani atasözü. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu söz İbn Abbas radiyallahu sözüyle benzerlik arz ediyor. O şöyle diyor. Bu gece dünkü gece ne kadar da benziyor. Yani ümmetten birileri geçmiş kavimlerin cahiliye hasletlerine, batıl hasletlerine uyduğu zaman, böyle batıl işlediği zaman, böyle bir şeyle karşılaştığı zaman İbn Abbas radiyallahu bunu söylemiştir. Yani bu gece dünkü gece ne kadar da benziyor diye. Yani tarih tekerrürden ibarettir. İnsanlar bir fitne meydana gelir, yani hak ile batıl birbirine karşı insanların vahye karşı kör olmalarından kaynaklanır bu. Mevcut ihtilafları sünnete, kitaba ve sünnete, yani peygamberlerin getirdiklerine muhalefetlerini bir nevi meşru görür gibi. Bu ümmette de bir sürü insanlar görürsünüz ki işte ihtilaf rahmettir <gülüyor> derler. İhtilaba aykırı olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan hadislere aykırı olmasına rağmen hiçbir asıl olmayan bu sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da nispet ederek böyle arz ederler. Mesela niye dört mezhep dediğinde işte ümmetin ihtilafı rahmettir derler. Yani bu söz bir açıdan şu kapıya çıkıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle zor, öyle rahmetten uzak bir din getirmişti ki asıl saadette sahabeler bu zorluklarla yaşadılar. Sonra dört mezhep geldi, aradan asırlar geçti, bir iki asır geçti. Dört mezhep kuruldu, bu sayede ümmet sanki rahmete kavuştu. Yani bunu rahmet olarak e, nitelerken aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a farkında olmadan iftirada bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle iftirada bulunuyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında e, vahyeni ancak rahmet olarak indirmiştir. Resulüne ancak alemlere rahmet olsun diye göndermiştir. وَمَا اِرْسَلْنَاكَ rahmeten رَحْمَةً alemin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adı budur. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik buyuruyor. Başka bir şey için değil alemlere rahmet olasın diye gönderdik. O halde rahmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinde ümmet, ona tabi olan İslam ümmeti tek bir fırka. Tek bir cemaat daha doğrusu. Cemaat halindeydi. Hepsi de kitabı ve sünnete muhalefet etmekten sakınmak omuzuna icma ettiler. Yani Müslümanların icmaı budur bakın. Hak kendisine belli olduktan sonra kim Rasule Rasulden ayrılır ve Müminlerin yoluna muhalefet ederse ayetinde geçen icmaya delil getirilen bu ayette geçen şey de budur bak Müslümanlar yani Müminler neyi de icma etmiştir Kur'an ve Sünnetin mutlak delil olduğuna, ister haber vaat ister mütevatir Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan sabit olan bir hadisin mutlaka hüccet olduğuna, herkesin bağlayıcı olduğuna ümmet ilk ümmet Allah Azze ve Celle'nin temize çektiği, müminler diyerek nitelediği, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en haylıları dediği sahabeler bunda icma etmişlerdir. Onların icması şeriatın kaynaklarının, edille-i şeriyenin sadece iki şey olduğundadır bakın. İcma delil değil mi? Yani icma delil diye sayanlara, edille-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas diye sayanlara söylüyoruz bunu. Kitap ve sünnet, icma bunun üzerinedir. Hüccetin sadece iki şey olduğunda icma vardır. Kur'an ve sünnet. Peki bundan ayrı, bundan bağımsız bir icma nasıl hüccet olur? Bir kere bunda icma yoktur. Neden? Sahabe yok bunun içerisinde. O halde ümmetin, alimlerinin icma diye bahsettiği şeylerin çoğu Kur'an ve sünnetin naslarının delalet ettiği manalardaki icmadır. Kast edilen budur. Dikkat edin. Yani icma kendi başına müstakil bir delil değildir. Dinin delilleri sadece kitap ve sünnettir. O da vahiden ibarettir. Ümmet bunda icma etmiştir. Bunun dışında ne varsa onda ihtilaf vardır. Yani kitaptan ve sünnetten olmayan bir şeyde her ne kadar bazıları icma, iptalseler bile bu meseleleri çıkarın. Serbesttir. Ümmet onda ihtilaf etmiştir. Peki kitap ve sünnette ihtilaf etmemiş midir? Evet, kitap ve sünnette kim ihtilaf etmişse, muhalefet etmişse onlara biz bid'at ehli diyoruz. Mesela mutezile gibi. Aklıyla Kur'an'ı tevil etmiş, bazı hadisleri iptal etmişler, inkar etmişler. Cehmiler, hakeza böyle. Harciler, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sabit hadislerine muhalefet etmeleri sebebiyle böyle. Şiiler desen bu şekilde, sufiler desen bu şekilde. İşte şuna dönüp dolaşıp Geliyor mesele. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben sımsıkı sardığınız takdirde asla saldınacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Yani bizim icmadan anladığımız şey budur. Yani şöyle düşünün bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan, sıhhati tespit edilmiş, sıhati net, sıhati konusunda bir itiraz bulunmayan veya itirazların, e, reddedildiği, gereksiz olduğu, yersiz olduğu ortaya konmuş bir rivayet. Geldiği zaman bu hadisle isterse kimse amel etmiyoruz. O bağlayıcı bir delildir. Ümmetin icmağı bunun üzerinedir. Buna muhalefet eden, icmaya muhalefet eder işte. İcmaya muhalefetten anladığımızda bu olmalıdır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Velisiz evlenen, velisinin izni olmadan evlenen kadın nikahı batıldır. Diğer rivayette zina etmiştir buyuruluyor. Hanefi mezhebi bu hadis ulaşmadığından mı yoksa başka sebeplerden mi tevil sebebiyle mi burası bizi ilgilendirmiyor. Ama bugün Hanefiler kadının eğer reşit olmuşsa, 18 yaşına gelmişse, bazıları 18'e çıkarıyor reşit olma yaşını. Akıl bali ise mezhebin ifadesiyle. Akıl bali ise velisinin izni olmadan nikahını caiz sayarlar. Hadis bu. Bu hadis kendisinden nakledilmesine rağmen Bukhari Müslim hadisi olduğu ve ümmetin sıhhati konusuna ittifak ettiği bu konuda ile ilgili bir pürüz olmadığı açıkça ortaya konmasına rağmen bu hadise muhalefet edip de Ebu Hanife'nin kavline veya imamlardan herhangi bir imamın, alimlerden herhangi bir alimin görüşüne tabi olan kimse icmaya muhalefet etmiştir. İttiba tevhidinde şirke düşmüştür. Sonra icmaya delil getirilen bir başka hadis. Allah ümmetimi sapıklık üzerinde bir araya getirmez. Bu icmaya onların kastettikleri bir manada delil değil. Allah ümmetimi sapıklık üzerinde bir araya getirmez. Hadis-i sen bir hadistir. E, bu hadise göre e, ümmetin vasfı bildiriliyor. Yani bu ümmet asla sapıklık üzerinde birleşmeyecek. Yani ümmetin büyük bir çoğunluğu, hatta %99'u, %99'luk bir kesmi bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir hadisiyle amel etmese, bu dinin Rükünlerinden herhangi bir şeyle amel etmese bile Allah bu ümmeti bu hadisi, bu sabit bir hadisi terk veya bir herhangi bir ayetle amel terk bir araya getirmeyecek diye Allah'tan bir garantidir. Ha, bugün bazıları işte dört mezhepte yok diyorlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında o hayattayken bir mecliste üç talak tek talak sayılıyordu. Ondan sonra Ebu Bekir Radyalan zamanında böyleydi. Ömer Radyalan zamanında sırf <gülüyor> insanların bu bidatı, yani tek mecliste üç tala vermek bidattır, sünnete aykırıdır. Çünkü boşamanın da bir sünneti var. Yani ilişkiye girmediğin temizlik döneminde eşini boşamak istiyorsan boşarsın. Sonra ikinci bir temizlik dönemi gelir. Onda da ilişkiye girmesin. Eğer gerçekten boşamakta halen ısrarlıysan onda da boşarsın. Sonra üçüncü temizlik döneminde halen daha bu gerekçelerin devam ediyorsa, kesinlikle ayrılmak istiyorsan o zaman yine boşarsın. Sünnet olan boşama şekli budur. Tek mecliste boş, boş, boş ol diyerek peş peşe söylediğinde bu bir olan bir boşama şekli. Yani haramdır, caiz değildir. Fakat bu tek bir talak yerine geçer. Allah Resulü zamanında böyleydi, Ebu Bekir Radyalan zamanında böyleydi. Ömer Radyalan zamana gelince Ömer Radyalan gördü ki insanlar bu haramı, bu bidati sıradanlaştırıyorlar. Sünnete muhalefeti sıradanlaştırıyorlar. İnsan işte bin talakla, yüz talakla boşol gibi ifadeler kullanıyor. Bunlara şahit olunca onları tenkil olarak yani cezalandırmak için, sünnete muhalefetten dolayı cezalandırmak için kesin ayrılıkla ayırıyor bunları. Ömer radıyallahu anh'ın bu tutumunu, bu fetvasını din edinenler, ki sahabe karşı çıkmıştı. Bazı sahabeler, işte Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünneti bu değil diyerek Ömer radıyallahu anh, bu fetvasına <gülüyor> da karşı çıkmıştır. Yani bunda da ittifak yok zaten. Bazıları Ömer radıyallahu anh'ın bu reyini, bu tavrını din ediniyor. Ha O halife olduğu için, hem de rayış halifelerden olduğu için müminlerin ona itaat etmeleri gerekir bu konuda. Estağfurullah ayaklanmamaları gerekir. Yani bunu din kabul etmemeleri. Fakat bu konuda onun verdiği bu hüküm cari olur, işleme girer. E, fakat dine edilmez, Bu e, böyle sayılmaz dine. Bu ancak kadıya mesele aksettiği zaman Ömer radıyallahu ceza olarak böyle hükmedilmesine karar vermiştir. Kadılar böyle hükmedebilir. Ama şer an böyle vaki olmaz. Bunun böyle bilmesi lazım. Çünkü Ömer radıyallahu an vahiy değildir. Onun sözleri vahiy değildir. O da tıpkı diğer beşer gibi bir beşerdir. Hata da eder, isabet de eder. Onun bu görüşünü din edinenler, mesela dört mezhebin dördünde de bir mecliste üç talak, bir mecliste üç talak kesin ayrılık sayılmıştır. Bugün insanlar nezdinde yaygın olan kanaat, fetva bu. Ve bununla amel ediyorlar. Fetva verdikleri zaman bununla fetva veriyorlar dedik ki Allah bu ümmet sapık üzerinde bir araya getirmez, birleştirmez. Ne Ömer bin Hattab radiyallahu bu kararı yayınladığında, ne ondan sonraki dönemlerde asla bu ümmet hükmün böyle olduğunda ittifak etmemiştir. İşte Allah bu sapıklıktan korumuştur ümmet. Bu hatadan ümmeti korumuştur. Ha, insanların cumhuru, alimlerin cumhuru çoğunluğu belki bununla fetva vermiyor ama cumhur delil değil. Bilakis, Dikkat edin. İcma meselesini düzgün anlayın. Burada icma ile amel edenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi ile amel edenlerdir. Cumhur ise icmaya muhalefet etmiştir bu noktada. Dikkat edin buraya. Bazıları cumhurun kavlini icma gibi naklediyor. Dolayısıyla cumhurun kavlinde olmayanlar da icmaya muhalefet eden bir sapık olarak lanse ediyor ve burada diyor ki mesela dört mezhep ittifak etmiştir. Yani cumhur ittifak etmiştir diyor. Çünkü dört mezhep tamam değildir. Dört mezhepte dinden olan pek çok şey mevcut değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bazı mesleler dört mezhebin dördünde de yer almaz. Dört mezhepte e, kitap ve sünnette var olan şeylere pek çok muhalefetler vardır. Zaten ümmetin mezhepleri dörtten ibaret de değildi. Sadece devlet sahibi olup da devlet baskısıyla mezhepleşmiş, belli bir mezhebe zorlanmış mezhepler dört tane bunlar kaldı. O yüzden dört mezhep var. Fakat mezhepler din değildir. Mezhepler sadece e, imamlara nispet edilen, o imamların dini anlama, yani kendilerine ulaşan ilim noktasında Allah'a kulluklarını sergiledikleri metotlardır. Ama din değildir. Din ancak Allah'ın Resulünden gelendir. Buraya dikkat edilsin. Çünkü icma meselesi en çok bulandırılan bir mesele. O halde Diyoruz ki, fakihlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asr yaşadığı İslam anlayışından uzak fakihlerin, selefin menhecinden, sahabenin, tabiinin, tebev tabiinin aslındaki fıkıh anlayışından uzak bir şekilde kılşeleşmiş mezheplerin fakihlerinin anlayışına göre cumhura muhalif kavil şaz sayılır. Şaz, aykırı demek Bunlar şaz görülür. Bu sebeple mesela birisi tutsa, taklide karşı çıksa bu şaz bir görüştür, zahirliktir der. Kıyasa karşı çıksa bu şaz bir görüştür der. Şaz evet aykırılık. Neye aykırılık? Bunlar diyor ki şaz çoğunluğa aykırılıktır diyor. Bir kere bu anlayışı Allah'ın kitabı reddediyor. Allah Resulü Vesselam Vesselam'ın sünneti reddediyor. Allah Azze ve Celle e, daha önce defa zikrettik. Pek çok ayetinde onların çoğu iman etmezler. Onların çoğu koşmadan iman etmezler. Onların çoğu ahletmezler. Onların çoğu şükretmezler. Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve sadece saçmalarlar. E, Enam Suresi 116. ayetinde buyrulduğu gibi. Şimdi çoğunluğun Bağlayıcı olmayacak gayet açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine başladığında ilk iman edenler kaç kişiydi? Yani üç kişi sayılır. Birisi erkeklerden, Ebu Bekir radıyallahu anh, kadınlardan, Hatice radıyallahu anh, çocuklardan Ali radıyallahu denir. Üç kişi. Üç kişi Mekke toplumunda, Mekke toplumuna da dikkat edin. Kendisini İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, onun dinine nispet eden bir topluluk. Yani kendisini Müslüman sayan bir topluluk. Fakat dinlerinde şirke varan bir de atlar karıştırmışlardı. Yani Allah'tan gayrına kulluklar yapıyorlar, ilah ediniyorlardı Allah'ın dışında. Ve buna rağmen İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere olduklarını söylüyorlar. Hac yapıyorlar, bir takım ibadetler yapıyorlar. Böyle bir topluluk. Böyle bir topluluk içerisinde iman eden, hakkı söyleyen, çoğunluğa eden üç kişi. Bunların anlayışıyla bakacak olursak olay şaz kalanlar. Allah Resulü şaz. Ebu Bekir radıyallahu anhu şaz. Hz. Hatice radıyallahu anha şaz. Ali radıyallahu anhu şaz. Bu anlayışa göre. O halde bunların bu anlayışları şazdır. Hakk'a aykırıdır. Demek ki şaz hakka aykırı olandır. Sonra şöyle bir şüphe geliyor. Diyorlar ki Ayette insanların çoğunluğu diyor. Biz işte Müslümanların çoğunluğundan bahsediyoruz. Müslümanların, alimlerin çoğunluğundan bahsediyoruz. Sıradan kimselerin değil, müştehitlerin çoğunluğu. Müştehitler bile olsa böyledir. Neden? Bakın mesela ilk hadisesi meydana geldiğinde sadece akla geliveren basit bir örnek bu. Bununla ilgili pek çok örnek bulursunuz. İlk hadisesi meydana geldiğinde, yani Ayşe radiyallahu anh'a münafıklar iftira attılar. Bu iftiraya inanmayan Kulak vermeyen, kapılmayan çok az kişiydi sahabeden. Bir iki kişinin ismi zikrediliyor bize. Ama sahabenin çoğunluğu yani iman etmiş, imanlarını ispatlamış Allah'ın temize çektiği kimseler buna bulaştılar. Çok kimse bulaştı. Ali da dahil olmak üzere. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sana kadın mı yok boşa başkasıyla evlen demişti. Müminlerin emiri Allah'ın velilerinde. Ali radiyallahu bile e, bunlara kulak verme durumunda kalmıştı. En hayırlı insanların çoğunluğu bakın bir batıla meyil ettiler. O halde böyle bir çoğunluk asla delil değil. Burada şaz sayılamaz. E, Allah Azze ve Celle'nin ayetinde kınadığı tutumda doğru hareket edinler. asla şaz sayılamaz çoğunluğa muhalefet ettikleri için. O halde tekrar altını çiziyor ve söylüyoruz. Şaz, cumhura, mücerred bir cumhura muhalefet edenler değildir. Şaz büyük bir kalabalık dahi olsalar, ümmetin büyük bir çoğunluğunu, kahir ekseriyetini dahi temsil etseler, hakka muhalefet edenlerdir. Kitaba, sünnete, vahye aykırı düşenlerdir şaz olan. Cumhur, çoğunluk, doğrunun hiçbir zaman ölçüsü değildir. Bir yerde bir cumhur, çoğunluğun kavli varsa o da mutlaka... Çoğul diye batıl demek değildir. Yani çoğunluk hak ve batıl ölçüsü değil burada. Yine Ebu Hureyre radiyallarına sen hiç kimsenin rivayet etmedi, hadisler rivayet ediyorsun diye itiraz ediyorlardı. Yani başka sahabeler rivayet etmiyor. Ebu Hureyre radiyallarına rivayet ediyor. Ebu görürsünüz radiyallarına rivayet Diyor ki, işte sahabeden, Ensardan kardeşlerimizin, muaciden kardeşlerimizin cihatta, çarşılardaki meşguliyetleri, müminlerin annelerinin işte ayna karşısındaki süslenmeleri, bunun gibi şeyler kendilerini alıkoyarken ben karın topluluğuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmadım ve onların işitmediği pek çok şeyi ben Allah Resulü'nden işittim demiştir. Yani çoğunluk meselesi bu konuda bir ölçü değil. Sonra geldik icma tanımına. İcmanın tanımını yaparken, ee, şöyle derler, ümmetin müştehitlerinin herhangi bir meselede ittifak etmeleri. Herhangi bir meselede ittifak etmeleri. İşte biz böyle bir tanımla tanımlanan icmayı e, dinin kaynaklarından kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü e, din ancak Allah katından gelendir. Bu şekilde bir ee, i̇cma iddiası ise yalnızca iddiadan ibarettir. İmam Ahmet Rahim dediği gibi Ahmet bin Hanbel böyle bir anlaşa karşı çıkarak diyor ki İcma iddiası sözlerin en yalanıdır. Biz hakiki icmadan bahsettik. Birazdan açıklamasını yapacağız. Hakiki icmadan bahsetmiyor Ahmet bin Hanbel. İnsanların yani fıkıh namına iddia ettikleri icmadan bahsediyor. İcma sözlerin en yalandır. Çünkü diyor nereden biliyorsun birisi diyor buna mukalebet etmiştir de siz onu bulamamışsınızdır. Şimdi sahih anlayışı getiriyoruz burada. Sahih anlayışa göre icma, yani kabul edilecek icma şudur. Kur'an veya sünnet naslarından herhangi bir nas üzerinde, yani birinci rükün, yani olmazsa olmazı. Kur'an veya sünnet nası. Kur'an veya sünnet naslarından herhangi bir nas üzerinde, Ö öncelikle evleviyetle bu ümmetin ilkleri olan sahabenin ittifak etmeleridir sahabenin ittifakı sabitse bir noktada o kesin bağlayıcı bir hüccettir. O konuda biz nasıl bilmiyorsak bile eğer sahabenin icma ettiği net olarak e, belliyse herhangi bir umumi ayetin tahsis edilmesi konusunda, herhangi bir mukayyet, mutlak ayetin taklit edilmesi yani kayda ve şarta bağlanması konusunda Bu kayda ve şarta bağlayan nas bize ulaşmamış ama sahabenin icma ettiğini biliyoruz. Çünkü sahabenin icma ettiğini tespit etmek mümkündür. Sahabe sayılıdır. Bunlar bilinmektedir sahabeler. Ama ümmetin müştehitleri ben burada mesela iştahat ehli olduğumu iddia ediyorum. Benden kim haberdar dünyada? Veya falanca bir yerde. Müştehit bir alim var. Ondan kim haberdar olmayabilir değil mi? O halde biz ümmetin, müştehitlerin herhangi bir meselede ittifak ettiğini nasıl tezbir ederiz? Bu mümkün değildir. İmam Ahmet bin Hanbel bu sebeple böyle bir anlayışı reddediyor. Fakat sahabenin ittifakı belliyse bir meselede. Mesela şu konuda icma nakledilir. Sahabenin icma. Bu konuda gelen rivayet e, zayıftır. Allah Resulü'ne dayandırılan rivayet zayıftır. Fakat sahabenin icma sebebiyle bu hadis kuvvetlendirilmekte ve bundan veredilmektedir. Rengini, kokusunu ve tadını değiştirmedikçe, herhangi bir necaset suya düştüğünde, üç vasfını değiştirmedikçe su temizdir. Renk, koku, tat. Bu konuda icma vardır ve sabittir bu icma. Sahabenin bu konudaki icma bilinmektedir. Fakat bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli olarak hadisi zayıf iznatlarla gelmiştir. Ümmet bu hadisle amel eder, bu icma ile amel eder esasında. Sahabe Kur'an ve sünnetten delilini bilmediğimiz bir konuda icma etmişse, bu icmaları tespit edilmişse, sabitse bu bağlayıcı bir nastır. Çünkü icmaları ve ihtilafları tespit edilebilen bir meselede, Sahabe ittifak etmişse, sahabenin bu ittifakını dedik ki tespit mümkündür. Eğer bu tespit edilmişse ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah ümmetimi sapıklık üzerinde bir araya getirmez. Yani onlara ittifak ettirmez. Buyurduna göre sahabe batıl bir şeyde ittifak etmez. Bu kaydeden hareketle evet sahabe bir konuda bir icmayla bir şey söylemiş. ittifak etmişler bu konuda. Bunlara muhalefet eden de yok sahabe arasında. Fakat o konuda Kur'an'dan delilini ve hadisten delilini bilmiyorsak biz onu Kur'an veya sünnet delili olduğundan kabul ederiz. Sadece o konudaki nas bize ulaşmamıştır. Veya nas'ın veçi bize ulaşmamıştır. Çünkü sahabe reyleriyle e, batıl bir şey üzerinde birleşmeleri mümkün değildir. Sonrakilere gelince, tabi'in, tebevü tabi'in veya sonrakiler, bunların ittifak ettiklerini veya icma ettiklerini tespit etmek mümkün değildir. Bu sebeple diyelim tabiinden işte muhalefet eden bilinmiyor. İcma iddiası var. Biz böyle bir icma iddiasını mutlak bir delil kabul edemeyiz. Nasıl yoksa? Ama nasıl varsa mesela bir konuda nasıl var sahabenin bu konuda icma ettiklerine dair bir şey gelmiyor. Yani bize bir şey aktarılmamış Sahabe ittifak mı etti bu konuda? ihtilaf mı etti? Bilmiyorum. Ama Nas var. Zaten Nas'ın kendisi bağlayıcı. Nas'ın delalet ettiği mana farklı olabilir. Mesela e, misal vermek gerekirse Vudu. Vudu yıkamak demek. Değil mi? Arapçada yıkamak demek. Fakat bu ıstılahdır aynı zamanda dinde, abdest almaktır. Burada vudu kelimesiyle yıkamak kastediliyor. Yok, abdest kastediliyor. Böyle bir ihtilaf olsaydı, insanlar burada problem yaşar değil mi? Yani deveden dolayı vudu gerekir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Deve eti yemekten dolayı. Vudu gerekir. Burada abdest gerekir manasında olduğunda ittifak vardır. Sahabenin icmağı vardır. delalet ettiği mana üzerine. Bakın nas üzerinde değil. Nas zaten sahih. Hadis sahih. Fakat hadisin delalet ettiği mana aynı hadisten birisi böyle bir mana çıkarırken öbürü başka bir mana çıkarabilir. İşte bu farklı manalar çıkarıp da ihtilafa sebep olan şeyi engelleyen bir unsurdur burada bahsettiğimiz icma. Bu bakımdan delildir. Yani sahabe wudu'yu da abdestle anlıyor. Ama bu asırdan birisi çıkıyor işte El-i Hasandıv oluyor diyor. Biz onu sapık ilan ederiz. Çünkü icmaya muhalefet etmiştir. Aslında Nas'a muhalefet etmiştir. <gülüyor> Ama şöyle düşünün. Sahabenin ihtilaf ettiği bir mesele. Su sudan dolayıdır hadisi gibi. Su sudan dolayıdır hadisinde muhtemel bir mana içeriyor. Çünkü su sudan dolayıdır ne demek? İlk başlarda su sudan dolayıdır kavli ile anlaşılan şuydu bakın. Erkek hanımıyla cinsi münasebete girdiğinde eğer boşalma olmazsa usul gerektirmiyordu. Sonra bu nesk edildi. Şöyle buyurdular Resulullah Resulü Vesselam. Erkek kadının dört şubesine oturdun mu inzal olsun ne olmasın usul vacip olur. Yani sünnet yerleri kavuştun mu usul vacip olur. ''Su sudan dolayıdır.'' Hadisi e, burada, bu konuda geçerli değil. Fakat hangi konuda geçerli olmaya devam ediyor? Sizden biriniz rüyasında ihtilam olursa, e, cünüp olma meselesi, rüya görüyor, ilişkiye girdiğini görüyor yani, cünüp olmasını gerektiren bir hal görüyor. Fakat uyandığında su yok. Yani meni gibi bir iz görmüyor. Bu kimsenin kusretmesi gerekmiyor. Ama rüyasını hatırlamıyor. Öyle bir şey oldu mu olmadı mı hatırlamıyor. Fakat uyandığında ıslaklık buluyor. Bu kimsenin busetmesi gerekiyor. İşte su sudan dolayıdır hadisi bu konuda cari olmaya devam ediyor. Bu mesela su sudan dolayıdır hadisini ...işte... E Kişi ilişkiye girdiği zaman inzal vaki oldu mu olmadı mı sahabeden farklı fetvalar gelmiş bu konuda. Yani buradaki ayrıntıyı bilmediğinden, nesheden delil kendisine ulaşmadığından vesaire. Çünkü sahabeler e, yasaklayan hadisi işitiyor, başka işlerine koşturuyor, memleketine gidiyor. Onu nesheden hükümden veya tahsis eden hükümden haberdar olamayabiliyordu. Dolayısıyla Işitli ile fetva veriyordu. Bu fetva da yetiştiği kimselere, anlattığı kimselere ulaşınca, işte diyelim Kufed Yarın'da şöyle fetva verilirken Hicaz tarafında böyle fetva veriliyor. Yemen tarafında böyle fetva veriliyor. Farklı farklı fetvalar söz konusu olabiliyordu. Biz böyle bir meseleyi ele alalım şimdi. Nas var. Nas var. Yani inzalı olsa da olmasa da gusül gerekir insel ilişkide diye. Böyle bir nasza karşı işte sahabe böyle fetva veriyordu diye birisi gelemez. Burası anlaşıldı inşallah. İcma icma nedir bakın? İcma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan hadisle amel etmek üzerinedir. İcma bu burada. Bununla amel eden, hadis sabit olduktan, kendisine ulaştıktan sonra bununla amel eden icma ile amel etmiştir. İsterse onunla amel eden kimse olmasın. Kendi döneminde muhalefet edenler çok olsun, farklı fetva verenler çok olsun. Onlar icmaya muhalefet edenlerdir. Bugün suretlerin cevazına fetva verenler ne kadar çok olursa olsun, bunlar aynı zamanda icmaya muhalefet etmektedirler. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her suret yapan ateştedir buyuruyor. Kullü musavirul finnari. Suret yapan herkes ateştedir. Bu suret ister fotoğraf sureti, ister video kamera sureti, ister nakşedilen bir suret, ister taşa oyulan veya heykel yapılan, ister kalemle çizilen bir suret olsun. Eğer ruh taşıyan bir canlının baş organını, gözünü, kaşını, yüzünü içeren bir şeyse böyle bir suret, Haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapanın ateşte olacağını, görülen suretin yok edilmesini, bunun için Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e göndermiştir. Gördüğün her sureti yok et diyerek, bu yok edilmesini emretmiştir. Yine başka bir tehlikesi daha, ciddi tehlikesi daha vardır ki, İbn Ömer ve Ayşe Radiyallahu anh'a'dan Bukhari'de gelen rivayette, bu suret sahiplerine şöyle denilecek diyor. Ohyu ma halaktum. Yarattıklarınıza can verin bakalım. Onlar azap göreceği zaman onlara yarattıklarınıza can verin bakalım denilecektir. Dikkat edin bu hadise. <gülüyor> Yaratıklarınıza can verin. Demek ki bazıları suretlerin haram kılınmasının Kur'an'da delili var mı diyorlar ya. Kur'an'da pek çok delilleri var. Bunlardan birisi Mu'minun suresinin 14. ayetidir. Eee Yaratanların en güzel olan Allah pek yücedir. Ahsenul <gülüyor> Halikîn ifadesi geçiyor. Şimdi düşünün, Allah'tan başka hakikatte yaratıcı var mı? Yaratan sadece Allah'tır. Allah'tan başka yaratıcı yok. Ama Allah diyor ki, yaratanların en güzeli Allah. Kutsi Hadis'te benim yarattığıma benzetmeye çalışandan daha zalim kim vardır buyuruyor yine suret yapanlar hakkında. Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır diyor. Bakın ma halaktum. Yarattıklarınıza halaktum. Can verin bakalım. Bunlar yaratmadı ki. Suretini yaptı, resmini çizdi. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Yarattıklarınıza can verin bakalım. Dolayısıyla her kim, ressamlardan, suret sahiplerinden, fotoğrafçılardan, videoculardan, her kim Allah nasıl yaratıyorsa ben de öyle yaratırım gibi bir itikatla bunlar yaparsa şüphesiz o kendisini İslam dininden çıkaran büyük bir şirk işlemiştir. Yani bu bilinçle yaparsa. Bu bilinçle değil. Yani böyle bir iddiası yok. Ama yaptığı fiil Allah'ın yaratmasına benzeşiyor. Bunun da azap edileceğini mutlak surette bildiriyor Bu hadis. Diğeri küfür zaten bu ebedi azabı gerektirir. Bu ise büyük bir günah. Yani gafilce Allah'a ortak koşu esasında. Bakın bu cehaletin mazeret olduğuna delillerden bir başka delildir. Kast engelinin e, teklire mani olduğuna başka bir delildir. Çünkü suret yapan kimsenin yani ruh taşıyan, canlının resmini yapan kimsenin kafir olduğunu ümmetten hiç kimse söylememiştir. Allah Resulü de söylememiştir. Allah Azze ve Celle de söylememiştir. Ama eğer kişinin kastı Allah nasıl yaratıyorsa, bak ben de yaratıyorum diyerek bu suretleri yaparsa şüphesiz o şirk koşmuştur. Çünkü bilinçlidir o bu şirkinde. Ama bu bilinçli değil, sadece suret yapıyor. İşte Çekiyor, hatıra olsun diye resim çekiyor. Bu büyük günah işlemektedir. Allah'ın yaratma fiiline benzeşme içeriyor çünkü fiili. Ama kafir olmaz. Kafir olmamasının sebebi işte şu kasıt. Biz işte suret yapanlar hakkında, eğer Müslümanlardan ise, onlara böyle yüzünü zannediyoruz. Bunların kalbindeki şey Allah'a yaratma hususunda çekişmek değil. Müslümanlarda asıl olan budur. Ama bir kimse ağzıyla, diliyle bunu söylüyor. Allah nasıl yaratıyorsa, bak ben de yaratıyorum diyorsa onun büyük bir şirkle müşrik olduğunda şüphe yoktur zaten. Fakat biz Müslümanlarda asıl olan budur diyoruz. Fakat onların tekfirden, küfürden kurtulmuş olmaları büyük bir günahtan kurtulmalarına engel değil. Çünkü kafirlere ve müşriklere benzeme konusunda kastın Günahı engelleyici bir rolü yok. Buraya dikkat edilsin. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç vakitte namaz kılmaktan yasakladı buyuruyor. Bunlar şeytanın boynuzunda olduğu ve müşriklerin ibadet ettiği vakitlerdir. Güneş doğarken tam tepe noktasındaki zevalle ile meyletmedikçe bir de güneş batarken yani o sararıp da batışa geçtiği anda bu üç vakitte müşriklerin ibadet ettiği vakitidir. Şimdi bir Müslüman düşünün. Bir Müslüman asla bu müşriklerle aynı maksadı taşıyarak bu vakitte namaz kılmaz. Maksadı o değil. Fakat zahirindeki fiilleri benzedi mi? Benzedi. İşte bu yüzden günahkar oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylesini yasaklıyor. Dikkat edin. Demek ki Kafirlere benzeşme meselesi iki şeye raci. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Yani kim kendini bir topluluğa benzetirse onlardandır hadisi dikkat edin teşebbehe benzetirse, kendisini benzetirse kavliyle gelmiştir. Bu benzeşme eğer kalple beraber bir benzeşme ise bu kişiyi dinden çıkaran bir küfür olabilir. Ama kalple benzeşme yok sadece şekle benzeşme şekle benzeşmede kişiyi günaha sokar o fiilinde yani ameli olarak isyan etmiştir. Evet bu iman ve tevhid akide meselelerinde önemli bir ayrımdır bakın. Ameli küfür, itikadi küfür diyoruz. Büyük küfürle kastettiğimiz, büyük şekle kastettiğimiz, büyük nifakla yine kastettiğimiz şeyler kalbin itikadının azaların amelinin fiiline ele iştirak ettiği konulardır. Eğer kalbin itikadı iştirak etmediyse o büyük bir günahtır. Mesela Nahil suresi 106. ayet. Bu ayet bazı rivayetlere göre işkence altındaki müminlerin zorla, baskıyla, kendilerine eziyet edilerek Allah'a şirk içeren sözler söyletirilmesi üzerine nazil oluyor. Bunlar kalplerinde bir kasıt olmaksızın Yani kalplerinde Allah'a inkar itikatlarında onlarla birliktelik olmaksızın ikrah halinde Baskıyla karşılaşma halinde Yani bir mecburiyet karşısında Dilleriyle söylemelerine Yani ağzaların amelinde Onlara iştirak etmelerine Allah burada ruhsat veriyor Nail 106'yı bir Açar mısın? Bir okusana kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç inkara göğüs açarsa işte onların üstünde Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlaradır. Evet bu ayete şimdi dikkat edin. Burada iman meseleleriyle ilgili bu ameli itikadi meseleyi ayıran çok önemli bir ayrıntı var. Allah azze ve celle ee, şirk eline, kühür eline iştiraka yani e, azaların amelindeki iştirakı iki mertebede zikrediyor. Bir, baskı altında olacaksın. İkra altında olacaksın. İkrahı mülci dediğimiz. Yani bir zorlama karşılığında. Bu zorlama yoksa, bu zorlama yoksa, yani ikrah yoksa, yine iki durumu var kişinin. Allah azze ve celle orada, Azanın iştirakinden sonra küfre sine açarsa diyor bir de. Yani ikrah yok. Mesela bugün okullar. Okullarda antörenleri var. İşte İstiklal Marşı'nda saygı duruş var. Bunlar şüphesiz şirk eylemleri. Yani Allah'tan başkasına kıyamdır bu. Biz Kur'an-ı Kerim okurken bile Allah Azze ve Celle'nin kelamı okunurken bile kıyama durup saygı durmayız. Böyle bir duruş yok. Allah'ın kelamı karşısında bile böyle bir duruş istenmemişken ee, ilahi olmayan, dini olmayan Allah'ın meşru kılmadığı şeylere tazim için ibadet şuurunda bir saygı duruşu kıyamdaki şirk. Nasıl işte birisine secde etmek, Allah'tan gayrı bir şeye, Allah'ın izin vermediği bir şeye secde etmek ibadette bir şirk Allah'ın izin vermediği bir şey hakkında kıyam ibadetini sergilemek de böyle bir saygı duruşu da şirktir. E şimdi bir sürü insan var Müslümanlardan, aslen Müslüman sayılan kimselerden bu fiili işliyor. İstiklal Marşı'na saygı duruyor. Değil mi? Bir, bunlar ikra altında mı? İkra altında yapıldıysa zaten Allah Azze ve Celle'den izin var. Yani eğer küfresini açmamışsa, onların bu şirkini kabullenmemişse, baskıyla yaptırılıyorsa, buna günah dahi söz konusu değil. Günah da yok ona. Günaha da girmez o. Allah izin vermiştir çünkü. Önemli olan kalbinin itikadını korusun. Kalbiyle buğz etsin, reddetsin. Ama baskı yok. İkrah yok. İşkence yok. Ve bu adam ya cahilliğinden dolayı, ya tevilinden dolayı veya başka sebeple veya dünyalık bir menfaatten dolayı istikrarın arasında veya herhangi bir ölünün saygısına duruyor. Saygı duruşu ilan ediliyor. Adam kalkıyor, saygı duruşu duruyor. Orada çoğu zaman kastı işte bu kadar bir kalabalığın içerisindeyim. Ayıp olmasın. İşte utanç verici bir duruma düşmeyeyim diye kalkıyor. O topluğa icabet ediyor. ikrah yok. Geriye bir şey kalıyor kardeşler. Küfresini açmadı bu adam henüz. Değil mi? Yani veya küfresini açmadığında söylüyor ağzıyla. Hayır ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Yani yani böyle bir ibadete onu arz etmiyorum bunu azla söylüyor ama fiili kaldı geriye. İşte fiilinde onlara iştirak ettiği için azazın ameli onlara benzediği için bu kimse azaptan kurtulamaz. Küfürden kurtulur. Azaptan kurtulamaz. İşte mürci'e ve haricilerin e, el sünnetten ayrıldığı nokta burasıdır. Mürceye göre bu kimse küfürleşini açmadığı sürece azarların amelinden dolayı günahkar da olmaz. Azapta görmez. Ama ikrah yok. Mürce burada muhalefet etti. Harciğer de bu adam küfresini açmadı halde ve açmadığını ağzıyla belirtti halde. Yani biz kalpleri bilemiyoruz zaten. Ama söylüyor ki ben demokrasiyi inkar ediyorum işte şu küfrü şu şirki inkar ediyorum diyor. Fakat şu sebepten ötürü böyle yaptım diyor. Bu adamın tekbir edilmesi Harciğer'in görüşüdür. El-i sünnet bunlar da kabul etmez. Fakat el-i sünnet şunu ispat eder. Bu adam azap görür. Yani bu adam günaha girmiştir. Çünkü ameliyle kafirlere benzemiştir. Ameliyle kafirlere iştirak etmiştir. Fakat itikadıyla onlara muhalefet etmiştir. Bu sebeple küfürden kurtulur. Yani ebedi azaptan kurtulur. Allah Azze ve Celle işte orada azabı ispat ediyor. Fakat bu azap ebedi bir azap mı olacak? Yoksa ondan kurtulabileceği bir azap mı olacak? Bu kişinin itikadıyla. O itikada göre hükmedecek olan da Allah Azze ve Celle'dir. İman meselesinde buna dikkat edilmesi lazım. Nereden geldik buraya? Ameli mesele, itikadi mesele. Şimdi işte suret meselesinde de bu mesele böyle. Allah Resulü ve Vesselam bir dolu hadisinde bundan yasaklamasına rağmen bunu bir hiç mertebesine gören şakır şakır fotoğraf çekiyor işte albümlerde saklıyor bunu falan filan bu kimselerin hiçbir günaha girmediğini bundan günahkar olmayacağını bunun imanına hiçbir zarar vermeyeceğini söyleyen kimseler mürci akidesindeki sapıklardır. Eğer bunun haramlığını inkar ediyorsa bunu yapanlar da var bunlar küfre girer. Niye? Çünkü itikadıyla Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, Rasulünün haram kıldığı bir şeyi helal itikad etmiştir. Bunda tevil sahibi bir alimse, tevil mazerettir, tekfir önündeki mazeretlerdendir. Fakat e, bu kimseler amellerindeki bu iştirakleriyle, çünkü bu elinin bir fiili. Allah'ın yaratından benzetmek elinin bir fiili. Buna benzemelerinden dolayı mutlaka bunlar imanlarında eksilme olur Azap görürler, tevbe etmedikleri takdirde veya Allah dilerse af da edebilir fakat Allah buna azap edeceğini bildirmiştir. Biz bu yüzden buna itikad ederiz. Helal sayan daha tehlikeli bir konumda. Ama haram olduğunu kabul edip işleyen, kendisini günahkar sayan günahkardır dediği gibi. Fakat fiili müşriklere benzemektir. Adam tespih saldı elinde. Bazı adet olmuş o yüzden sallıyor. Yani kabadayların adeti. Bazıları da ibadet için, Allah'ı zikretmek için tesbih kullanıyor. İşte Subhanallah diyor, Elhamdülillah, Allahu Ekber bunları saymak için. Veya salavatını belli bir sayıya bağlayıp o sayıda çekmek için tesbih aletini kullanıyor. Bunun modern şekli zikirmatik dedikleri alet. Bu aletleri kullandığında zikirmatik farklı bir konumda ama tesbih dediğimiz şey yani boncuklu iplikler bu evliyatı budist rahiplerine benzemektir. Hem de ibadet bir konu, ibadet olan bir konu. Onlar bununla ibadet ederler putlarına. Yani tesbihi, ibadette kullanma ilk olarak onlarda mevcut. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'da bu konuda sahip bir şey yok. Sabilerden yok, hatta sabilerden sabit olan böyle boncuklarla ve taşlarla zikretmeye karşı çıkmalar şeklinde bu şekilleri rivayetler mevcut. Sünnet olan ise parmak boğumlarını sayarak, hatta bunun parmak boğumlarını sahibine şaydi geleceği Allah zikrinden dolayı şaydi geleceği şeklinde sabit rivayetleri var. Taşlarla, boncuklarla zikretmeye gelince, işte mesela menzilciler hatme yapıyorlar bidat dat bir ve bu hatmelerinde taş kullanıyorlar Allah'ı zikretmek için. Tıpkı i̇l olduğu kolduğu kimselerin yaptığı gibi aynen kullanıyorlar. Bunun gibi şeylere gelince bunlar bidattır. Tesbih aleti, mesela kabadaylık için yapan insan ibadet maksatlı yapmıyor bunu. Onlara benzeme gibi kastı da yok. Yani Budistlere benzeme veya Hristiyanlarda da ibadet olarak kullanılıyor tespih. Hristiyanlar da azizlerin ismini zikreder, imameler de İsa Aleyhisselam'a seslenirler. Bu şekilde tesbih kullanırlar. Ama Müslümanların adeti değil. Kişi tesbih kullandığında ister zikir etmek için, isterse stres atmak için sallasın. Bu alet ibadetlerinde müşriklere, kafirlere benzemek olduğundan dolayı kişi bunu ister bilsin ister bilmesin. Maksadı bu olsun veya olmaz. Biz burada kesinlikle maksadına bakmıyoruz. Fiilin gerçekleşmesine bakıyoruz. Bununla günaha girer. Eğer itikadı onlara iştirak ederse Allah korusun bu daha tehlikeli. Men teşebbhe bi kavmin fe minhum hadisinin kapsamına en ileri boyutta girer. Çünkü kim kendisini bir kavme benzetirse dedik ki iki boyutu var. Bir, itikadi olarak da, yani kalbin ameliyle de onlara iştirak etme. İkincisi, sadece azanın fiilinde iştirak etme. Biz kalpte olanları bilmiyoruz. Kalpte olanlar kişi ancak diliyle isare eder. Ben böyle itikad ediyorum diye. Ancak diliyle ifade eder. Böyle ifade etmedikçe biz dilinden sadır olana bakarız. E, Ağzalarından sadır olana bakarız. Ve bu adam diyor ki ben kalbimle kesinlikle Hristiyanlara benzemek istemiyorum. Öyle bir niyetim yok. Veya Budistlere benzemek istemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Ben sırf stres atmak için bunu kullanıyorum dese bu fiilen Onlara benzeme içerdiği için günahtan kendini kurtaramaz. Benzememesi lazım. Kendisini hiçbir şekilde onlara benzetmemesi lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saç tarama hususunda bile yani ortadan ayırma veya yandan tarama şeklinde bile e, müşriklere muhalefet ediyordu. En ufak bir şeyde bile benzememeye gayret gösteriyordu. Ta ki Allah Azze ve Celle'den aksini gösteren bir emir gelmedikçe. Bunu Müslim İbn Abbas rivayet ediyor. Evet bu benzeme meselesinin önemi böyle aynı şekilde bu konu imanla e, itikat, tevhid, tekbir e, gibi konularla da yakından alakalı mesele. E, ayetten kaldığımız noktaya dönecek olursak e, onlar fitne olmayacağını sandılar buyuruyordu. E, ve böylece kör ve sağır oldular. Yani insanları körlüğe ve sağırlığa düşüren şeyler sünnete yani peygamberlerin getirdiklerine muhalefet etmeleridir. Ve bu muhalefetlerinden dolayı da sınanmayacaklarını zannetmeleridir. Kişi basit gördüğü şeylerde muhalefet ede ede ciddi fitnelerle imtihan edilir de çok tehlikeli yerlere düşebilir. İşte ehli kitabın sınandığı konular vardı. Onlar Peygamberleri hoşlarına gitmeyen bir şeyler getirdiğinde öldürüyorlar veya yalanlıyorlardı, enileri boyutta küfürlerini sergiliyorlardı. Bu ümmete de bir uyarı var. Onlar gibi olmayın demektir bu ayetlerin manası. Yani bu ayetin zikredilmesinin sebebi onlar gibi olmayın. Yoksa şu değil. İşte bu İsrailoğullar ne kadar gavur insanlarmış. Bak görün diye değil. Siz ibret alın. Onlar gibi olmayın. Onlara benzemeyin. Kişi fitnenin içerisine girir zaman, yani Allah Azze ve Celle bir ümmeti, bir kavmi e, hak ve batılı arasında sınamak için fitneye düşürdüğünde ancak basiret sahipleri o fitneyi görürler. Genellikle bunlarda azınlık oluyor. Çoğunluk icma meselelerine girişimizin sebebi de bu. Çoğunlukla hakkı görenler azınlık oluyor. Neden azınlık oluyor? Çünkü bu azınlığın çoğunluğa karşı sözü geçmeyecek. Bu sayede Allah'ın kevni sünneti gerçekleşecek. İnsanların, ümmetin büyük bir çoğunluğu batıl olan eylemlerde bulunacak ki, yoksa öbür türlü olsa mesela düşünün, biz dedik ki işte Suriye'de olaylar oluyor. Daha önce Irak'ta da oldu. Öncesinde Afganistan, Bosna, işte cihat ortamları veya cihat zannedilen ortamlar. Biz en yakından ele alacak olursak, mesela Irak fitnesinde aynı şeyleri söyledik. Fakat o zaman bir sürü insan hisleriyle hareket ederek, işte bu cihat karşılıklı vesaire vesaire diyerek şeyler söylediler. Bugün Suriye meselesinde de böyle. Ve alim diye bilinen, davetçi diye bilinen, ilim sahibi diye bilinen kimselerin çoğu da buraya cihattır diyerek tecvik edince, biz her ne kadar nasıl söylesek de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle şöyle buyuruyor. Bu, bu hadislere aykırıdır desen de şu alim zannedilenlerin çoğunluğu sebebiyle insanlar bunlara uydular. Zaten hislerine uyan da buydu. Ve Müslümanlar arasında çalışmalar meydana geliyor. Öncesinde tekvirle başlıyor bu iş. Tekvir meselesi konusunda insanlar mesela gereken tavrı göstermiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde çizilmiş tavrı göstermiyor. Bidat ehline karşı gösterilmesi gereken tavrı göstermiyor. Bidat ehline karşı, yani batıl şüpheler getiren, müteşabihleri delil getiren, muhkemlere karşı duran, muhkemlere muhalefet edip müteşabih şüphelerin peşine giden kimseler, yani müteşabihleri diyoruz dikkat edin, ayet kullanıyor, hadis kullanıyor. Ama yerinde değil, muhkeme aykırı bir şekilde bunları tevil ederek kullanıyor. Hatta belki kendisinin de aleyhine de farkında olmuyor. Bunları kullanarak, rehisleri de galeyana getirerek, topluluklara hitap edince, insanların çoğu zaten dinler hakkında bir şey bilmiyor. Hani bir namaz kılarsınız da, e, sünnete göre namazı bilmeyen birisi nereden çıktı bu der. Ona dersin, sen nereden öğrendin? Anamdan, babamdan. Yahu kendinden bilişte. işte, sen dinin hakkında bir şey bilmiyorsun, yarının anas babası sensin. Yani baba, e, ana baba olduğun zaman çoluk çocuğun senden görecek nasıl namaz kıldığını. Sen hangi hadise dayandın, hangi delille dayanarak namaz kıldın ki? Aynı senin durumda olan babanı, dedeni taklit ettin, böyle namazı kılıyorsun sen. Düşünmüyor durumunu. Bunun gibi e, sadece hevanın, çoğunun gaza getirmesi sebebiyle sünnete mukalefet edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sabredin yer dediği yerde sabredilmeyip kimisi oy kullanmaya cevaz veriyor biliyorsunuz. Kimisi ayaklanmaya, kimisi mitinglere cevaz veriyor. Bunların batıl oluşunu kitap ve sünnetin delilleri gösterdiği halde. Halen daha şu an insanlar, Türkiye'dekilerden bahsediyorum artık şeyi falan geçtik. Yani Irak'ı, Suriye'yi geçtik. Biz Türkiye'de gözümüzün gördüğü şeyi söylüyoruz şu an. Naslar ortada. Adam oy kullanmaya cevaz veriyor. Durmuyor burada vacip diyor. Orada da durmuyor. O kullanmayanın imanından şüphe ederim diyor. Ve bunu selefi davet adı altına söylüyor. Daha başka şeyler. Veya dernek açıyor davet ediyor. Televizyon açıyor müzik yayınlıyor. Selefi olduğunu söylüyor bu. Müzik. Suret yayınlıyor. Türkiye'de oluyor bu. Selefi olduğunu söylüyor. Sen diyorsun ki burada kısık bir sesle. Kardeşim bunlar kitabı ve sünnete muhalefettir. Bunlar Allah Resulü'nün tebliğ ettiği dine yerle bireden girişimlerdir. Dikkat edin. Adam buna tavır almıyor. Ben onu da dinlerim, seni de dinlerim. falan da severim, filan da severim. O da tevhideydi, bu da tevhideydi. Böyle bir şey yok. Buradaki ayrılık, kara ile akın ayrılığı gibi bir ayrılık. Doğu ile batının ayrılığı gibi bir ayrılık. Burada şimdi... Bu kadar basiretsizce, net meselelerde sırf e, hisleriyle, atfeleriyle, şefkatiyle hareket eden insanlar, duygularla hareket eden insanlar, yarın Allah korusun, başımıza böyle bir imtihanla e, bizleri imtihan etmesin gerçekten sıkıntı. Irak'taki gibi, Suriye'deki gibi bir imtihanla imtihan edildiğimizde zannediyor musunuz bunlar Allah Resulü'nün hadislerine tabi olacaklar? Yine duygularını kim besliyorsa onların peşinden koşacaklar. Bugün video peşinden haram olduğuna dair defalarca tebliğler yaptık. Ulaşanlardan bahsediyorum, ulaşmayan meseleyi bilmeyenlerden bahsetmiyorum. Kendisine ulaşan, hatta haram olduğunu itiraf ettiği halde irtikaba devam eden bu irtikabı aleni bir şekilde işlemelerine rağmen Allah ve Resulüne isyan edildiğini kabul etmesine rağmen ve bunlar aleni olmasına rağmen desteklemeye devam eden bunlarla ilişkilerine devam eden aslında batılı destekleyen Allah Resulüne e, ittibayı yardımsız bırakan kimseler nasıl olur da fitneyle karşılaştıklarında hakkı görebilirler basiretler bu zamanlarda ortaya çıkar fitnelerin Geleceğini işte ilim sahiplerinin görmesiyle kastenden bu. İlim sahipleri fitne gelmeden önce görür ve uyarır. Fitne arkasını dönüp giderken yani ortalığı birbirine katmış, nice kanlar dökülmüş, nice ırzlara ve namuslara tecavüz edilmiş, hukuksuzlar yapılmış bir haldeyken fitne dönüp gittiğinde cahil de görür, alim de görür artık. Fakat cahil o anda gördüğünün kendisine hiçbir faydası olmaz. Bu dedik ki tarih tekerrürden ibaret. Dünkü gece bu geceye ne kadar da benziyor? İnsan buradan ibret almıyor. Irak'taki olaylardan ibret almıyor. Irak'taki olaylar geçtikten sonra haklıymışsın diyor. Suriye'de olay patlak veriyor. Yine aynı adamları itiraz ediyor. Olaylar... İşte gerçek yüzünü göstermeye başladığında şimdi bazıları yeni yeni görmeye başladı. İşte Suriye'deki oyun aslında İsrail'in olan ile ilgili planları olduğu, işte Amerika ile Rusya'nın burada bir peşkeşleşme olayı içerisinde olduğunu daha yeni yeni fark etmeye başladılar. Yeni yeni itiraf etmeye başlıyorlar. Irak'ı Amerika'nın Rus Suriye'yi Rusya'nın göz koyup böyle bir paslaşmayla bunu paylaştıklarını daha yeni, yeni anlıyorlar. Bizim inan meselemiz bu olaylar başlamadan önce biz olaya böyle baktığımızdan değil, siyasi karmaşalar gördüğümüzden değil Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyorsa hak olan odur dediğimizden biz bunları görüyoruz. Yani bunlar zalim. Evet. Hatta içlerinde e, nifak köhür nifana bulaşmış kimseler olacak yöneticilerden. Allah Resulü bunları bildirmesine rağmen sabredin diyor. Şimdi bunun devamında yani bu konuda fitnelerle ilgili hadislere baktıysanız görmüşsünüzdür. Allah Resulü Aleyhissalatüssalâm diyorlar ki Ey Allah Resulü her şeyden bahsediyorsun her şey nedir? Her şey ölümdür diyor. Ey Allah Resulü diyor biz bir savaşta diyor 70 bin tane müslük öldürüyoruz icabında diyor bazen bir savaş oluyor, 70 bin tane müşrik öldürüyoruz diyor. Yani bu yeni bir şey değil ki herç, eğer ölümse. Hayır diyor, ben müşrikleri öldürmenizden bahsetmiyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birbirinizi öldürmenizden bahsediyorum diyor. Yani bu ümmetin arasına kılıç girmesinden. Ümmetimin arasına kılıç girdi mi kıyamet gününe kalkma kadar kalkmaz diyor. Dikkat edin. Bu ümmetin arasına bu kılıç girmiş, kıyamet gününe kadar kalkmayacak. Ne demek bu? Müslümanlar Münafık bile olsa, bakın, bu Müslümanlar içerisinde münafıklarla samimi müminler bile çarpışıyor olabilir ama Müslüman, dikkat edin. Müslüman isminin altında söylüyor bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü'ne. Böyle bir savaş bile olsa, mesela, Rafızi Şialar ile ehl Sünnet arasında bir savaş. Böyle bile olsa, Müslümanlar arasında meydana gelen bu savaşlar, yani münafıklar hakkındaki tavırda Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet sebebiyle Ne oluyor? İşte aleni İslam düşmanları, kafirler, Amerikalılar, Hristiyanlar, Yahudiler, Haçlılar vesaire. Bunlar Müslümanların beldelerine ellerini kollarını sallayarak giriyor, kaymaklarını, yağlarını yiyor, benzinlerini, petrollerini rahatça sömürüyorlar, yönetimlerine istediği adamı geçiriyorlar. Kendi sözlerinden çıkmayan insanları bunlar geçiriyorlar. Ne sebeple? İşte Müslümanların e, sünnet ile hareket etmemesi sebebiyle. Ve halen daha sünnetle hareket edilmiyor. Adam selefine davet ediyor, tevhide davet ediyor. Fakat yaptığı başta davet metodu sünnete ve tevhide aykırı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna aykırı. Fitne geldiği zaman insan kör ve sağır oluyor. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde bahsettiği gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bahsettiği gibi kör ve sağır oluyor. Neye karşı? Hakka karşı kör ve sağır oluyor. Kendisine hak zannediyor. Ne denli büyük bir batılın içerisinde olduğunu ancak o fitne onun kolunu kanadını belini kırdıktan sonra anlaşılıyor da geç oluyor artık işte. Bugün Türkiye'deki davetin gidişatı da maalesef bu. Hoşumuza gitsin veya gitmez. Öncekilerin işte bu tavırlarından ibret almamız, onlara batıl eylemlerinde akidelerinde, amellerinde, hiçbir konuda, ahlaklarında dahi benzemememiz gerekiyor. Kim bundan selamette olursa fitnelerde, eğer Allah'ın kevnî olarak takdir ettiği bir fitne varsa ümmetin başına gelecekse ondan selamette çıkar. Hiçbir kana, hiçbir namusa bulaşmadan çıkar. Ama kim de hevalara rahatlık zamanlarındayken prim vermişse, o hevalara yani sünnete, kitaba ve sünnete muhalif İtikat ve amellere bulaşmışsa fitnelerde yapacağı şey ancak ektiğinin kat kat fazlasını biçmektir. Herkes ne ekerse onu biçecek. O sebeple biz e, kanlara namuslara bulaşmış olmayan mevcut fitnelere karşı tutumumuzda sünnet üzerine sebat edersek bu kor tutmaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar bize acı da gelse bazı insanlarla ilişkilerimizi koparmamız işte ticaretimizin e, kârını düşürse de veya şu olsa veya bu olsa bile e, biz ahirete iman etmiş kimseleriz. Allah Azze ve Celle'nin katında bir e, karşılığa talip olduk. Cennetteki e, şeyine, vaadine. Buna talip olduysak dünyada kaybettiklerimiz bizi endişelendirmemeli. Bilakis Allah'a itaat etmenin ee, bu konudaki sevincini yaşamalıyız. Yani imanımızı artırmalı bu durum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radiyallahu Anh'a soruyor, diyor ki e, işte tasadduk etmesini söylüyor bir koyunu. Ne kadarı bizde kaldı diyor. Bir budu kaldı diyor. Üç budunu tasadduk etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır diyor. Üç budu bizde kalmış, bir budu gitmiş diyor. Yani buraya dikkat edin, bu Allah Azze ve Celle'nin, yani Müslümanlar olarak dolayısıyla bizlerin, bizlere çizilen çizgide Allah yolunda harcadıklarımız, ne harcadıysak bunlar bizim lehimiyetledir. Kendi nefsimiz içinde neyi tuttuysak onlar ahirette bizim hiçbir faydamıza olmayacak şeydir. Yani biz ahirete kimselersek edersek işte ahirete yatırım yaptığımızı bilelim. Dolayısıyla dünyadaki kaybettiklerimiz aslında ahirette kazandıklarımızdır. Samimi olursak, ilimle hareket edersek ahirette kazandıklarımızdır. Dünyada kazandığımız zannettiğimiz şeyler ise ahirette kaybettiklerimizdir. Evet, Allah yardımcımız olsun. Bir sonraki derste inşallah Maide suresinin 72. ayetiyle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhaben la Ilaha illan la şerikelek ve estağfurke ve tübüleyk.